Yervihi, onu rivayet edecek, adlun, dâbitun, anmislihi. Adaletli ve daptı, iyi olan, rivayet edecek, anmislihi. Misli gibi birinden rivayet edecek. Tamam mı? Yani, biz de bunu ekleyeceğiz, ilâ muntehâhı sonuna kadar. O yüzden sonra hemen bu nazından çıkarıp bunu, sayadesinin tarifini yapacağız. Tamam mı? Ve maittasala bir binakdil adil dâbit anmislihi ilâ muntehâhu min gayri şuzun velâ illa. Bak böyle bir tarif yapıyor hemen. Siz ki o zaman bunun içinden kaç şarj çıktı? Say için sayacağız. Dört veya beş. Hemen anlatacağız. Tek tek böyle. Tamam mı? Bu şartlara değineceğiz, ineceğiz falan. Sonra işte zayıf neydi, Sonra işte hadisten aziz var. Sonra ne? Müsned var. Sonra ne? Mürsel var. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Şimdi mevzuma iki buçuk sayfa. Ama tabi tek tek değineceğimiz şimdi bu ders biraz uzun sürecek. Yani artık bu bizi birkaç ay götürecek. Bu mustalah bitti. Sonra bunun bir üst seviyesine çıkarız Allah'ın izniyle. Şu. Tutarız mesela şey okuruz. Niyetim var işte inşallah. i̇bn Hacer'in mesela hmm, e, Nuh Betül Fikir'ini okuruz. E, hadis sulimde. O böyle biraz daha üst seviyor. O sadece böyle mustalaha değinmiyor. Daha böyle geniş. Şeyler de anlatılabilir onun şerhinde. İnşallah. Tamam e, O yüzden e, şimdi toparlıyoruz diyoruz ki pazartesi günü bütün dersleri toparlıyoruz diyoruz ki pazartesi günü fıkıh, fıkıh ve Akide var. Fıkıhtan Umdetül Fıkh i̇bn Kudame'nin evet. Umdetül Fıkh'ını okuyacağız. Evet. Tabi burada fıkıhta Allah'ın izniyle böyle münakaşalar yapacağız. Bütün bildiğimiz görüşlerin delillerini tek tek izin evet. edeceğiz. Ee, İstilal noktalarını belirteceğiz, beyan edeceğiz vs. Ee, Akide'de, Akide'de işte pazartesi günü evet. yine ikinci ders olarak El-Mufid Fi muhimmat Tevhid eseri okuyacağız. Evet. Muhammed Atasufi'nin ee, evet. ee, Salı, Salı günü akide. işte, işte akidetül vasıye ve Arapça, Arapça dersimize Arapça. devam edeceğiz. Ee, çarşamba Eyyüpli onu geç. Perşembe Perşembe, e, per -perşembe e, dedik akide yine işte akide ve hadis yapacağız. Şey fıkıh ve hadis yapacağız. Evet. Fıkıhta evet. işte yine Pazarsiyi günkü gibi İbnu Kudam'nın umdetül fık. Evet. Değil mi? Bir daha hadis, hadis usulü okuyacağız. Hadis Mustallah'la hadis okuyacağız yani hadis evet. Mustallah'ı ilmi eee İmam Beykuniye'yi okuyacağız. Eee işte nazmı ben işte meşahle yanında yanında okuduğum kadarıyla veya kitaplardan müracaat ettiğim kadarıyla ben anlatacağım inşallah bu nazımları tek tek. Önce Türkçeye çevireceğiz bu nazımları tek tek. Yeri geldi irabına değineceğiz çünkü şiirleri çözmek zordur. O irab'a değindikten sonra Türkçe karşılığını verdikten sonra tek tek anlatacağız artık. Bu şekilde. Ee, sonra cuma, cuma günü yine Akide-i Vasit'e ve Arapça'ya devam. Cumartesi Eyüp'le yine. Evet, pazar günü. Pazar günü yine Akidetül Vastiye ve, ve Arapça. O zaman e, haftada üç gün Akidetül Vastiye. Üç Arapça. gün Arapça. Evet. İki gün Fıkı. Evet. Bir gün Beykuniye. Öyle mi oldu? Öyle mi oldu? Evet. evet. Tabii tabii. Üç, üç gün Akidetül Vastiye. Haftada üç gün Akidetül Vastiye ve Arapça. Ha ya, tamam. Biz. Üç gün Akidetül Vastiye ve Arapça. Evet. Bir gün evet. Beykuniye. Evet. Hmm. değil mi? Evet. Bir gün Beykuniye. O bir gün Beykuniye'nin olduğu için, gün içinde İlginç. şey de var, e, var. Fıkıh da var. Fıkıh, fıkıh var. Evet. Diğer gün. Diğer gün fıkıh Akide yine var. fıkıh. Evet. Tamam. Şimdi böyle ne yapıyor haftada? Beş, beş gün on beş ders. Beş gün on ders. Geri kalan iki günde e, dedim ya Eyüp'le yapıyoruz. Evet. Onda da bir Arapça kitabı okuyoruz dümdüz aramızda. Onun kaydettiğimiz yok falan. Şimdi onun da müjdesini şöyle verelim inşallah. Şimdi bu Eyüp'le yaptığımız bu kitap ee, bu. <gülüyor> kaç yüz sayfalık kitap? Şimdi bu, bu kitap bizim Eyüp'le okuduğumuz haftada iki gün, salı ve cumartesi günleri 346 sayfalık kitap. Biz onun kaçıncı sayfasına vardık? 243 sayfası. Yani 100 sayfa falan kaldı bu kitabın bitmesine Allah'ın izniyle. Biz bir derste yaklaşık 15 sayfa okuyoruz. Şimdi 2 haftada, haftada kaç sayfa oluyor? 30. 2 haftada 60. O zaman yaklaşık üç buçuk haftada bitecek. Üç buçuk hafta sonra da falan da inşallah. Ee, Eyüp'le başka bir mevzu okuyacağız. Ama bu mevzu işte bizim burada işlediğimiz ders var ya bu usülde olacak. Yani tahtada yazacağız, yazacağız vesaire. Türkçe olacak ders. Ee, bir mevzu seçeceğiz. Ee, şimdi onu burada anlatmayayım. Eyüp'le kararlaştırdık ne okuyacağımızı ama e, değiştirebiliriz de çünkü kararsızız. İhtimalen İbn-i Hüseyin'in Kavaedül Mutila olabilir. Ee, ama değiştirebiliriz de dediğim gibi. İnşallah bir, bir buçuk ay sonra falan da, şey bir, bir buçuk ay sonra diyorum. Üç, üç buçuk hafta sonra falan da bu iki, bu şeyi de ekleyeceğiz inşallah. Bu iki günde ekleyeceğiz. O zaman haftada on beş ders falan şey olacak yani böyle. Kaydedilecek. Bunların hepsi internete verilecek. Bundan sonra böyle. Buradan bu şekilde bir <gülüyor> duyur yapmış olalım. Bir sene benim şu Ahmetcik ağlıyor ona bir bakayım. Hanım da şimdi çıktı. Evet. Devam inşallah. Nerede kalmıştık? Ha, ders programı. Çöp, çöp. Tamam. İşte o haftada iki günde öyle ekleyeceğiz. İnşallah. Bir de bu akşamları ee, ya Şimdi bu saydığım haft, sabah 7 ve akşam 7 gün derslerin dışında var yine. Öyle de derslerim var. Ama bu bu dersler Birileriyle. Onlar önemli değil. Kim yani. Benim bazı mahalleden arkadaşlarım. E, o da ders tipinde değil. Sohbet tipinde yaptığımız şeyler olduğu için onların da yüklemenin bir haceti yok. Yoksa hafta içinde de var yani. Başka yerlerde dersin. Yani bu sabah bütün dersler yüklenecek o zaman. Sabah. Şimdi o zaman ne olmuş oluyor? Akşam hiçbir ders yüklenmemiş oluyor. Şimdi onlara da başka bir çare bulacağız. Yani... O der dediğim noktalarda yaptığım dersler zaten onlar yüklenmeyecek ama ben akşam bir iki arkadaş var onlarla da başka mevzularda ders yapmaya karar verdik ama şu önce şunların hepsini bir toparlamamız lazım şu cetveli kafamızda vakitleri falan onun üzerine bina edeceğiz inşallah akşamları da bir iki ders daha eklenecek inşallah onlar da Arapça olacak şey Arapça olacak diyorum onlar da Türkçe olacak Akide de Değişik eserler okunacak falan İnşallah onlar da yüklenir Böyle bir şey olur inşallah Baya bir ders toparlanabilir o şekilde Öyle bir bakalım olaya <gülüyor> İnşallah Şimdi biz bugün hani boş geçmemesi babında Bir de dersin başında da söyledik Akide türü vasiteli 13. ders Bari biraz okuyalım Tabii. tamam? En azından şey olmasın. Bir yarım saat daha okuyalım. Bir yarım saat okuyalım şu akide. Bak ben de açayım şuradan. Nerede kalmıştık en son? Hmm. Hmm. Şimdi şeyde kaldık. Hmm. Evet. <gülüyor> Şimdi İbn-i Teymiye ne demişti Rahimullah? Bismillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Demişti ki Bismillahirrahmanirrahim. Anlattık bunların hepsini değil mi? Sonra dedi ki Elhamdülillahi lezî erselâ rasûlehu bilhudâ ve dînil haqqâ liyuzhirâhû ala dîni kullihî ve kefâ billâhi şevhîden. Bunların hepsini ne yaptı? Ee, söyledi İbn-i Teymiye. Biz de ne yaptık? Anlattık. Sonra İbn-i diyor ki ve eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu ve hdâvûlâ şerîkele ikraran bihî tevhîde. Evet. Mukaddimeye devam ediyor. Sonra diyor ki ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve teslimen mazide diyor. Sonra kitabına giriş yapıyor. Şimdi hani biz nasıl derse başladığımız zaman besmele getiriyoruz, sonra salat ve selam veriyoruz. Şimdi İbn de kitabına başlarken besmele verdi, salat selam. İşte bu besmele salat selamı anlatıyoruz biz. Tamam. Sonra akideye gireceğiz. Şimdi burada okuyalım biraz. Şimdi e, şöyle yap. İbn Teymiye'nin o e, lafızları italik Biliyor, yazılmış. He. Orada beyan et i̇bn Teymiye ve Halil Ras. İkisini ayır. Evet. Sesli inşallah. Ee, i̇bn Teymiye buyurdu ki, şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Bunu ikrar ederek ve onu tevil ederek söylüyorum. Ee, Halil Ras kitabına devam ediyor. Şahadetin anlamı, şahadet bir şey hakkında bilerek haber vermek Resmi, evet. resmi, tamam. Halle Rastu, evet. evet. Şahadet bir şey hakkında bilerek haber vermek, onun doğru olduğuna ve sabit olduğuna inanmak demektir. İkrar ve itaat ile birlikte olmadıkça ve bu husus husus da kalp ile dil birbirine mu muvafakat etmedikçe şahadet muteber değildir. Evet. Şimdi o zaman şahadet ne yetmiş? el bir şeyi an ilmin bihi ve itikad. Bildiğin ve inandığın bir şeye şahitlik etmek denir. Evet. As, aslı budur. O yüzden biz ne diyoruz? Mesela La ilaha illallahu'nun şartlarından bir tanesi de nedir? İlim. İlim. ilim. i̇lim. Çünkü neden e, La ilaha İllallah'a şahadet etmek diyor ya hadiste, hadisin birisinde. Yani La ilaha illallaha bilmek diyor aslında hadisin. Çünkü şahadetin manasının içinde ilim vardır. Şahadetin. Çünkü neden? Biz ne dedik? Bak, e, geçen derse dikkat et. Dedi ki şahadet nereden alınmıştır? Şehit nereden alınmıştır? Ya, şa, ya bilmek ve haber vermek manasına gelen şahadetten alınmıştı, e, e, alınmıştır, değil mi? Veya e, işte e, e, hazır bulunma anlamına gelen şahadetten şahadet. alınmıştır demiş. Bak işte şimdi burada şahadet geldi. Şahadete de diyor ki bilmek, bildiğin bir şeyden haber vermek. O yüzden e, şahadetin manası şahadetin manası şudur: bildiğin ve gördüğün ve inandığın şeye haber vermektir. Şahadetin asıl. Aslı halde, asıl halde, ya, aksi halde buna yalancı şahitlik denir. Şahadet denmez buna. O yüzden mesela, e, şu an düşünün mesela mahkemede birisi şahit olarak çıkıyor. Bu neyi, neyi savunma adına veya neyi beyan etme adına çıkıyor bu kişi? Şey, Bildiği, gördüğü, gördüğü, gördüğü, inandığı, hazır olduğu bir şeyi bildirme adına çıkıyor. Aksi halde yalancı olacak bu. Değil mi? Ha, o yüzden şehadet kelimesinin içinde zaten ilim ve... Yani ilim mevcut şahadet kelimesi. İlim olmayan, içinde ilim olmayan şeyi Arapçada, Arap dilinde şahadet denmez. Evet. Hadiste de diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah. Var. Hadiste de var bu, değil mi? Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmendir diyor. Değil mi? Evet. Şehadet mesela Cibril hadisinde, şahadeten la ilahe illallah diyor. Evet. Değil mi? Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmen. O zaman la ilahe illallah şahadet etmen yani manasını bilmen demek aslında. Evet. Hem bileceğin hem de onu haber vereceğim. Çünkü şahadetin içinde başka ne var dedi kelime olarak? Dedik şehit şahadetten alınmıştır. Çünkü şahadet bir şeyi bilmek ve haber vermek demektir. O zaman sadece şahadet kelimesinin içinde bir şeyi bilmek ve o şeyden haber vermek var. O yüzden diyoruz ki tamam. Şahadetin man manalarından bir tanesi bir şahadetin manası içinde bilmek ve haber vermek var. O yüzden bir insan diyorsa ki Eşhedü en la ilahe illallah yani ben onu biliyorum ve bunu dilimle söylüyorum Hı. demektir. Evet. Çünkü yüce Allah münafıkların söyledikleri şahadet deriz ki muhakkak sen Allah'ın resulüsün. el münafıkul 61 sözlerinde hı hı. Evet. bunu dilleriyle söylemiş olmakla birlikte yalancı olduklarını göstermiştir. Evet. Neden? Çünkü şahadet neyi gerektirir? İkrar, boyun eğmeye gerektirir. İz'an, boyun eğmeye gerektirir. E şimdi e, dilin yetmediğinin delili şabeler şey e, münafıklar ne diyor? Sen Allah'ın Resulüsün. Evet. Değil mi? devet sırasında ne diyor onlara? Değil mi? Eee e, vallahu yeşhedu inel munafikina lekazibun. Allah da şahit ediyor ki evet. münafıklar yalancıdır. Evet. Evet. evet. İbno'da oku, dipnot Otto oku evet. bakayım. Cahir'in kastettiği yüce Allah'ın El-Munaafiqun suresinin 1. ayetinde münafıkların iddialarını yalanlığı şu ayet-i Münafıklar sana geldiklerinde dediler, dediler ki, şahadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz O'nun Resulüsün ve Allah şahit eder ki muhakkak münafıklar yalancıdırlar. Evet. Devam. La ilahe illallah tevhid kelimesidir. Bütün peygamberler söz birliği halinde O'nu getirmişlerdir. Hatta hepsinin davetlerinin özü, risaletlerinin hülasası budur. Ne kadar Resul gelmişse Mutlaka işinin başı bu olmuştur. Evet. Merkeze onu koymuştur. Evet. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundu. Bunu söyledikleri takdirde onun hakkıyla olması hali müstesna kanları kanlarını ve balları benden, <gülüyor> benden korumuş olurlar. Evet. Hesaplarını görmek ise aziz ve celil olan Allah'a aittir. Evet. İki. Bu Hadis sahihittir değişik lafızlarla Buhari zekat bölümünün baş taraflarında Fetul Buhari 3. 262'ye İstitaabetul müftedîn mürtedîn bölümlerinde evet. Müslim ise iman bölümünde Nevevi 1. 314 Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Evet. Bakınız Camiül Usul 35 42 nolu hadisler. Evet. Bu kelimenin tevhide delalet etmesi ise münhasıran bir mana ifade etmesini gerektiren hem nefi hem de ispatı reddi ve kabulü ihtiva etmesi evet. itibariyle Yani eder. la ilahe illallah. Nefi ve ispat var içinde. Evet. La ilahe ne nefi. İlah evet. yoktur diyor. Evet. La ilahe deyip sussan ne olursun? Kafir olursun. Küfre evet. girersin. Evet. Neden? İlah yoktur dersin. Yani Allah yani. Allah nefi ediyorsun? Nefi ediyorsun, ediyorsun. ispatı. İspat illallah ancak Allah vardır ispat evet. kısmı. Evet. Şimdi bu la ilahe illallah daha çok daha ileride gelecek onun şarkı. Tamam? İnşallah. O zaman la ilahe illallah içinde ne barındırıyor? İspat ve nefi. Evet. Nefinler de la, ilahe la ilahe kısmında. Ispat da. illallah kısmında. Evet. La ilahe ile bütün ilahları nefh ediyorsun. İlla ancak o hak olan ilahlığı kime has Allah bırakıyorsun? Allah'a. Evet. Devam. İtiva etmesi itibariyle. Bu mukadimeyi bitirelim diye fazla bir şey evet. anlatmaya gerek yok. Bitirelim. Önümüzdeki bir... dersten itibaren artık akideye giriş yapalım inşallah. İnşallah. bitirelim. Bu isput ise mücerred ispattan daha belidir. Mesela Allah bir tektir demekten daha belidir. Yani daha daha açık, e, açık belidir. Hı. Yani burada yani daha aldı diye evet. de biliriz. Yani belki e, şu. Yani bir insan dese ki Ahmet girdi eve. Evet. Bu odaya Ahmet girdi. Peki burada Ahmet'te ispat ettin mi bunu? Ettin. Evet. Peki Ahmet'e has kıldın mı bunu? Evet. Yok kılmadın. Niye? Ahmet girdi dedin. Ahmet girdi demek yani başkasının girmedi manasına delalet eder mi? Etmez. Mesela diyelim ki e, demin buraya e, işte Hatice girmişti. Evet tamam mı? Demin Hatice girdi buraya. Değil mi? 5 dakika sonra da Ahmet girdi. Ahmet girerken sen bana dedin ki bak Ahmet girdi. Bu demek mi başka kimse girmedi? Yok. Ha, o zaman şimdi burada ispat var mı Ahmet'e? Var. Şimdi Allah'tan başka... Yok. Yine mevzumuzla örnek verelim. Ahmet'ten başka kimse girmedi bu odaya. Yine ispat var mı burada? Var. Evet. Ama ikisi arasında bir fark var. İlkinde ispat vardı nefi yoktu. Şimdi Bunda hem ispat evet. var ve evet. hem nefi var. Evet. O zaman ispatla nefi ikisi bir araya geldiği zaman tek başına ispattan daha belirdir. Daha güçlüdür. Evet. Çünkü neden? Ona evet. has kılmış oluyorsun. Evet. Tevhid kelimesi birinci bölümüyle Yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıkların uluhiyetlerini reddetmekte. ikinci bölüm ile de uluhiyetin sadece Allah için söz konusu olacağını ortaya koymaktadır. Evet. evet. Yani la ilahe uluhiyetini nefy diyorsun. Evet. İllallah sadece Allah ulehihi Allah'a haskılıyorsun. Evet. Bu te bu tevhid kelimesinde şu takdirde bir haberin gizli olduğunu kabul etmek gerekir. Evet. Hakkıyla ibadet olunan Allah'ın dışında hiçbir varlık yok. Geldik bizim mevzumuza. La ilahe hakkıyla illallah uyuyorum. hakkıyla mevzusu. Ee... doktor. Evet, oku bakayım bu kelimenin cinsi nefyeden lam için gizli haberinin takdiri olduğunu kastetmektedir. Evet. O zaman biz bu hafta mu mukaddimeyi bitiremeyeceğiz. Evet. Değil mi? Biraz var tabi canım. Evet. Şey. Ama şu, şunu yapalım mı? Bitirelim biz. Burada la ilahe illallah anlatmayalım. Neden? Şimdi biz dedik ya akide, e, pazartesi ve perşembe günleri evet. e, akide yapacağız diye. Evet. Biz müfidi haftada kaç gün işleyeceğiz dedik? Bir gün. Fıkıh 2 günü işte. Günü işte. Tamam. Orada uluhiyet tevhidi ağırlıklı olacağı için orada işleyelim bu la ilahe şey, illallah. Tamam mı? Şimdi burada ders çok uzay. Zaten 1 saat 20 dakikadır da bu akide işliyoruz. Bundan önce de yarım saat zaten yaklaşık şey işledik Arapça. Evet. Devam edelim inşallah. Şu mukaddime bitsin. Burada altta işte o cins falan bilmem ne onlar inşallah önümüzdeki derste. Yani müfid... O kitabı okuturken işleyelim onu. Evet. Şu, o bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Ifadesi ise tevhid kelimesinin derayet ettiği anlamı tekit etmektedir. Evet. Şimdi diyorsun ki La ilahe illallah. Evet. Diyor ki şimdi teymiye ne dedi? Bak burada ne demek istiyor? Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Sonra Vahdehu la şerikele. Ne demek orada Vahdehu la şerikele ne mana veriyor? O bir ve tektir. Heh, o bir de o tektir. Yoktur. Tamam. Şimdi Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman o zaten bir ve tektir demek olmuyor mu? Evet. E niçin bir daha bir ve tektir zikretti? Tekit var bunun. He. Mesela Allah Kur'an'da bazen diyor ki ey ya eyel musli, ya e, ya yâ ey yeylezine yâ Ey iman edenler. Evet. Değil mi? E şimdi amenu erkekler için kullanılan bir lafız. Ey iman edenler. Peki Allah ey iman edenler derken bayanları mı kastediyor erkekleri mi? Hepsine, Genellik hepsi. ]usingi. Ama erkek zamiri kullanıyor. Hı. Şimdi bazen de Allah Azze ve Celle ayırır. E hmm. iman edenler demez veya e Müslümanlar demez sadece bayan Müslümanlar, e erkek Müslüman. Müslümanın evvel, Müslümanat. Müminin müminat der. Bhaya, erkek müminler, kadın müminler. Erkek Müslümanlar, kadın Müslümanlar. Böyle de ayırır. E ee, bazen de hiç ayırmıyor, direkt müminler diyor. Bunun için erkek de kadın da geliyor. Peki bazen niçin ayırıyor Allah? İşte bu tekit bağında. Bazen bir şeyleri tehdit etmek için başka lafızla evet. e, aynı manayı ifade eden şeyleri kullanabilirsin. Evet. Bu da buna yakın bir, bir şey. Mesela İbn-i Teymiye dedi ki şehadet edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Sonra dedi ki birdir ve ortağı yoktur. Evet. E, zaten sen Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman içinde bir ve ortağı yoktur var değil mi? Evet. Ama buna rağmen zikretti ne babından? Tehdit, tehdit, tehdit de. babından. Değil mi? Evet. Onu demek istiyor. Bunu ikrar ederek ifadesi de Şahadet ederim fiilin anlamını pekiştirme, pekiştirmektedir. Evet. Çünkü şahadet ederim de ikrar ederim aynı mana. Aynı mana evet. Ama Kesinlikle. ikisini de kullanıyor. Birisini şahadet ederim lafzıyla kullanılıyor. Birisini de ikrar ederim lafzıyla evet. kullanıyor. İkraran bihi diyor. Evet. Neden bu da tehdit babında? Pekiştirmek. Evet. Baksat kalp ile dilin birlikte ikrarıdır. Evet. Çünkü neden? ikrarda özellikle kalp de güçlü yer taşır. Evet. Kalp ile dili e, dille olması gerektiğini pekiştirmek için iki lafzı da kullanmış. Evet. Tevhid ederek ibadete yalnızca Allah'a ihlas ile yönelerek anlamındadır. Evet. Bundan da bundan da kasıt marifet ve ispat tevhidi esası üzerinde yükselen irade ve kişinin isteğiyle gerçekleştirilen tevhiddir. E, şimdi bu tevhid e, şimdi eee eşhedü ilahe illallah. Şahat ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu da tevhid yok mu? Var. E buna rağmen tevhid kelimesini yine sonda kullandı. Bu da ne yine tekit. Yani İbn Teymiye öyle bir mukaddime yapıyor ki yani bütün her şeyimizle biz bunu teyitliyoruz bu akideyi. Bu inancı. Evet. Tamam, bununla alakalı. Evet. Devam. i̇bn ve yine şaharet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Evet. Allah'ın sanatı ve atıp duran selamı olan aile halkının asarına olsun. Evet. Halleraz devam ediyor. Allah Resulünün Risaletine ve kullarına şahitliği Yüce Allah'ın tevhidine şahitlik ile birlikte söz konusu etmesi her ikisinin de kaçınılmaz olduğuna işaret etmek için. Evet. Herkisi de kaçınılmaz. Evet. Yani Resulü ben Allah'tan anladım. birbirinden ayıramazsın. Evet. O yüzden bak şimdi. Ee, e, e, imanın şartını say. Kaçtır? Şartı Altı. E, say mesela iman şartını tek tek. Bir. Bir e, e, e, kelime i Şahadet. Kerime-i var bunun içinde? E, İlimli. Yok yok. E, kelime i Şahadet içinde ne inanmak? Allah'tan başka ila olmadığına, olmadı. bak, ilah olmadığına benim onun Kulu ve Resulü olduğuma evet, evet. iman etmen. Sonra? Namaz kılmak. Sonra i̇şte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haca gitmek vesaire, değil mi? Evet. Peki böyle toplarsan şimdi Allah'a inanmak, resulün onun kulu olduğuna inanmak 2. Değil mi? Evet. Ee, e, e, biz namaz kılmak mı dedik? Onlar, onları mı zikrettik mi şimdi? O, o mu çıktı demin ağzımızdan? O değil İslam'ın şartı karıştı karıştı karıştırma. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> Allah'a ve tamam. Resulüne Evet, tamam. Allah'a Allah ve Resulüne iki. Allah'a ve Resulüne iki. Meleklerine, Ciddi. peygamberlerine. Değil mi? Evet. evet. İslam saydık değil, değil mi? şimdi <gülüyor> <şartları> saydık <gülüyor> Şimdi sayalım şimdi tek tek. Al baştan. Şey Allah'a inanmak. Allah'a inanmak. Allah inanmak. Resulüne evet. inanmak iki. Evet. Başka? Melekleri. Meleklere üç. Başka? Şitaplara. Dört. Ahiret gününe 5 başka? Kaza ve kadere. Kaza ve kader inanmak. 6. Bir tane daha var. Allah. A. Bir tane daha var. Allah'a inanmak. Evet. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, peygamberlerine inanmak, ee, kaza ve kadere inanmak. Evet. Ahiret gününe inanmak. Tabii. Altı tane, değil mi? Şimdi dur. Şimdi altı tane. Bir tane daha var. Bu. E, Peygamberle inanmak dedik. Ama altı tane değil mi şimdi icmal? Niye biz bir tane var diyoruz? Ya işte ben onu diyorum niçin var bir tane bir tane daha var diyoruz? Ha şimdi burada neyi anlatmak istiyorum ben? Şimdi baktığın zaman bazen naslara. Allah Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nün yanında kim zikrediliyor? Allah Resulü'nün yanında. Heh. Şey Allah'ın yanında kim zikrediliyor? Resulünün Allah Resulü. Ve bu kaç rükün olarak sayılıyor? Bir rükün olarak sayılıyor. Şey Neden? Çünkü olmazsa olmazı. Tamam. Sen Allah'a nasıl, iman edeceksin? Iman, Allah nasıl yani. iman edeceksin? Allah'a nasıl iman edeceksin hakkıyla, evet. isim sıfatlarına, evet. Allah'ı bilerek mesela. Değil mi? E bunu kim sana haber verecek? Resul. Ha, o yüzden o iki rükün tek kılınmıştır. O peygamberler ayrılmıştır. O ayrı bir bab. Bütün peygamberleri içeriyor. ayrı bir bab. Şimdi bazen naslara baktın mı Şehadetü en la ilahe illallah ve enni Resulullah geçiyor. Bak hepsini tek bir bab halinde bazen cümle halinde Allah Resulü kullanıyor. Neden? Çünkü ikisi olmazsa olmaz. Mütelazımdır. O yüzden altıdır. Tamam mı? Kafayı karıştırma. Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, resulüne, ayret kaza kazar Bunlar altıdır. Evet. Şimdi e, e, halbuki naslarla baktığın zaman yedi olması lazım değil mi? Çünkü bazen Allah'ın imanın yanında ne sayıyor? Resulünün. Resulünün onun kulu ve Böylece yedi olması lazım değil mi? Rezo olması lazım gibi görünüyor değil mi? Çünkü iki tane ayrı şey sayıyor. Ama icmaen nedir bu? usul? Altı. Için. Neden? Çünkü ikisini tek sayıldığı için. İşte burada ona işaret ediyor. Devam. İsabet etmişim yani. Evet. <gülüyor> Evet. Üstünün, istahir, evet. e şey? Şimdi, o zaman başta ne dedi? Şahid ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Burada ne dedi? Şahid ederim ki Muhammed onun kulu ve rasuludur. Evet. Birincisi, o zaman birinci kısmına ne diyoruz ki? Tevhidül Mursil. Bu kısmada Tevhidül Mursel. Mursil Mursel. Ha, Mursil Mursel. Birincisi Mursil, yani gönderenin tevhidi. Hmm. Kim gönderiyor? Allah. Mursel, gönderilenin tevhidi. O da kim? Nebi Selam. O zaman şu şekilde bir taksimat gidilebilir. Bazı halimler gitmiş demişler ki, tevhidül mursil ve tevhidül mursel. Gönderinin tevhidi, bu tevhidül Mursil'dir Ve gönderilenin tevhidi, o da kim? Aleyhissalatü vesselam, tevhidül mursel. Tevhidül -mursil, tevhid mursil ve tevhidül mursel. Devam. Bunların biri diğerini, diğerinin yerini tutmaz. Evet. Bundan dolayı ezanda da namazdaki teş, teş, teş, teşebbütte de ve her, ikisiyle, her ikisi birlikte zikredilir. Evet her zaman ikisi birbirine zikrediliyor çoğu yerde. Evet. Kimi ilim adamı yüce Allah'ın hem biz şanını da yükseltmedik mi? Ve refa'nâ leke zikerek. 4. ayetinde buyurduğu Hı. tefsir hakkında şöyle demiştir. Yani ben anılacak olursam mutlaka sen de benimle anılırsın. Evet bu e, dipnotunu oku. Şimdi "Verafe evet. biz senin şanını, zikrini ne yaptık yüceltmedik mi?" Evet. Tefsiri hakkında, değil mi? Evet. Bazıları ne demiş? Yani "La uzkeru illa zukir ma'i." Anılacak olursa mutlaka benimle anılırsın. Yani ben ancak benimle anıldım, sen ancak benimle beraber anılırsın. Şimdi böyle tefsir edenler olmuş. E bunu dipnotta oku bakayım. Kim ne demiş? Bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak mücahitte de şöyle dediği sayı olarak rivayet edilmiştir. Ben anılacak olursam mutlaka sen de benimle birlikte anılırsın. Evet. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür gibi. Hı. Evet. El Elbani ve İbni İshak El Kadiyye ait Fadlus, Fadlus Salat-ı Alen Nebi kitabında Fadlus evet. Salat-ı Alen Nebi adlı eserde sayfa 86 şöyle demektedir. Evet. İstinad'ı Mürsel Sayihtir. Evet. O halde bu Mürsel ve kutsi bir hadistir. Evet. Ebu Yala 2. 522 zayıf bir istinad ile Ebu Said el-Hudri'den merfu olarak şunu rivayet etmektedir. Evet. Ben anlayacak olursam sen de benimle birlikte anlarsın. Ayrıca evet. bakınız El-Durrul el evet. O zaman zayıf 8. ama tabiinden gelen tabiinde durmuş olarak var. Tamam evet, evet, o nürsel. Evet. Efe, Demek efe, ki efe, bunu mücahitten bir alim. Evet. Bizim Selef alimlerimizden. Böyle evet. bir tefsir efe, var. Efe, evet. Devam evet. Peygamber Efendimiz'in Risalet ve kulluk vasıflarını bir arada söz konusu etmesi, kulun sahip olabileceği en yüksek vasıfların onlar oluşundan dolayıdır. Evet. İbadetin anlamı. Hı. Hmm. İbadet yüce Allah'ın mahlukatı kendisi sebebiyle yaratmış olduğu hikmetin ifadesidir. Evet. Niteki Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Ben cilleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattı. Evet. Ezzariyat 56. Evet. İşte yaratılmışın kemali bu gayeyi gerçekleştirmesine bağlıdır. Kul, kulluğu ne kadar ileri derecede gerçekleştirebilirse kemali o kadar artar. Derecesi o kadar yükselir. Bundan dolayı Yüce Allah, Peygamberin en yüksek hali ve en şerefli makamlarında İsra, Yüce Allah'a davet görevini ifa etmesi, Allah'ın ona vahiy ildirmesi, üzerine indirilmiş olan Kur'an-ı meydan okuması gibi ondan kul vasfıyla söz etmiştir. Kulluk, ubudiyet ile aynı zamanda bazen Resulün sınırını, Resul'ün sınırını aşarak ona onu uluhiyet mertebesini yükseltip aşırıya çıkaranların kanaatlerinin reddedilmesine de dikkat çekmektedir. Sapık sufilerin yaptıkları gibi. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sahi olarak bize ulaşmış, ulaşmış bulmaktadırlar. Hristiyanların Maryem olduğu İsa'yı aşırı tazim ettikleri gibi siz de beni tazim etmeyiniz. Evet. La tusturini kama atraatin Nasara ibna Maryam. Wainna ma ana abdun fakulu Abdullahi ve Rasul Dini ki Allah ve Rasulü. Evet. Ben ancak bir kulum. Bu sebeple Allah'a kulu ve resulü deyiniz. Evet. Muharede. Tamam. Muharede devam et. Abi. Devam tamam. ediyoruz. Muharede çünkü. Tamam. Evet. Maksat o ki bu şahadetle kul Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Rabbine kulluğunu ve Risaletin kabili itiraf ile Onun kemalini ortaya koyan her bir özellikte bütün insanlardan üstün olduğunu dile getirmektedir. D dile getirmektir. Evet. Kul Peygamber Efendimizi haber verdiği bütün hususlarda tasdik etmedikçe emrettiği bütün hususlarda Ona itaat edip bütün yasakları da da kaçırmadıkça bu şahitliği tavırlamış sayılmaz. Evet. Salatın manası. Şimdi neden salatın manasını zikrediyor? İbn-i Teymiye'nin evet. kelimesinde geçti. Salat, ne dedi? Salabi, ne dedi İbn-i Teymiye? Hemen dönelim. Bu eşhedü enne Muhammeden abduhu salatı. ve resuluh sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen meziden. Şimdi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ne demek? Ve selleme teslimen meziden. Bunları anlatıyor. Evet. Şimdi salat. Salat ne demekmiş? Salat Lugatta mi? ne demek? Evet. Salat sözlükte salat dua demektir. Dua demek. Evet. evet. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlara dua, salat da et. Şüphesiz senin duan onlara huzur ve güvendir. Bak şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Ve salli aleyhim inne, sale... inne evet. salateke sekenun lehum. Sen onlara salli et. Bak salat kelimesi. Evet. Çünkü senin sallin, senin salatın onlar için bir huzur huzurdur. Huzur ve güvendir. Evet. Yani ne demek salli onlara salli Yani dua et. Senin dua duan et. Evet. onlara nedir? Huzur ve güvendir. Huzur ve güvendir. O zaman bu ayetten anlıyoruz ki salat kelimesinin dugat manası neymiş? Dua. Dua. Şimdi bizim biz namaza da ne diyoruz? Salat, salat diyoruz. Neden? Çünkü namaz baştan sona bir duadır zaten. Evet. Devam. Tövbe suresi evet. Yüce Allah'ın Resulü'ne salat getirmenin anlamı... Şimdi diyor ey, ey iman edenler salat getirin. Evet. Değil mi? Evet. Ne demek? Salat. Ne kastediliyor bundan? Evet. En doğru görüş. Oku. Yüce Allah'ın Resulü'ne salat getirmenin anlamıyla ilgili olarak yapılmış en sahi açıklama... Evet. Buhari'nin sayinde, Ebu Ali'ye'den rivayet ettiği şu açıklamadır. Evet. Allah'ın Resulü salatı melekler nezdinde ondan övgüyle söz etmesidir. Evet. Senauhu aleyhi indel melaiike. Peki Allah'ın Allah'ın eee evet. Resulüne salatı neymiş? Melekler nezdinde onun övgüyle söz etmesidir. Etmesi. Bu nerede geçiyor? Buhari'de. Buhari. Muallak olarak. Evet. Evet. Buhari'de muallak olarak geçiyor. Oku oku. Dipnotu oku, bunu oku. Buhari bu hadisi tefsir İnnellaha ve İnnellaha ve melâketehû yusalluna alen Evet, devam et. Evet. De bu muallak olarak e, muallak olarak Fethi, fethi 8-532 rivayet etmiştir. Evet. İbni İsa el Kadi bu hadisi e, Fethl-ü Salâtil alen adlı eserinde sayfa 82 mevsul olarak rivayet etmiştir. Er El-Elbani'de senete mağkûf ve hasendir demiştir. Evet. Devam edeyim mi? Evet, devam et. Melek'ten Meşhur olan, peki meleklerden e, salavat neymiş? Meleklerin anlamı ile ilgili olarak meşhur olan görüşe göre bu mağfiret istemek anlamıdır. Evet. Mağfiret o zaman için. meleklerin salatı neymiş? Mağfiret, mağfiret istemek. Allah'ın salatı Allah Resulüne, salatı Resulüne e, e, meleklerin katında nezdinde övgüyle övgüde Meleklerin evet. istifa etmesi. Evet. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne ale'l-nebi. Allah ve melekleri Resulüne salat ederler. Yani Allah över meleklerin evet. yanında. Resul, e, melekleri Bereketleri işte istifade ederler. Sonra diyor ki <gülüyor> veya elle, inna Allah ve melekati ya amenu ey iman edenler sallu aleyhi siz de ona salat edin. Evet. Peki bizim salatımız ne? Gelecek bunlar evet. Ee, Nitekim sahih hadiste şöyle buyurmaktadır. Hı. Sizden namaz kılar bir kimse namaz kıldığı yer, yer yerinde kılmaya devam ettiği sürece melekler o kimseye salat getirirler. Evet. Allah'ım ona mağfiret buyur. Allah'ım ona rahmet buyur derler. Evet. Şimdi bir o zaman bu hadisten ne anlıyoruz? Demek ki meleklerin salatı neymiş? O kişiye mağfiret İstifa. Bu hadis ona deril. Evet. Değil mi? Bu hadis ona deril. Ne diyor hadiste? <Sit images> melekler yusalluna bak salat. Yusalluna <Sat> ala <Sat> sizden birisine salat ederler. Madame fi meclisihi lizi Namaz kıldığı mecliste bulunduğu müddetçe. Evet. Ve يقولون ve derler ki Allahumme Allahum igfir onu bağışla Allahum merhamhu Allah ona merhamet et. Bu hadisten ne anlıyoruz? Allah'ın ayette zikrettiği meleklerin salatından maksat neymiş? Et, peki Allah'ın salatı neymiş? Ebu Ali'den anlıyoruz meleklerin ha. yanında ıı, övgüyle bahsetmiş. Övgüyle bahsetmesi. Evet. Devam. İnsanların salat getirmeleri ise, niyaz etmeleri, yalvarıp yakarabıları, dua etmeleri demektir. Peki bizim e, salat etmemiz, niyaz etmemiz, dua etmemiz, dua etmemiz. etmemiz. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dua etmemiz. Evet. Allahuma salli ala Muhammed. Dua ediyoruz bak diyoruz ki Allah'a Muhammed'e salat getir. Bak bu bizden dua. Evet. Tamam. evet. Devam et bir kişinin ali aile ha, halkı. Ha ali anlatıyor şimdi. Hı. Diyor ki ve ala alihi ve onun aline de olsun. Peki ali ne demek? Diyoruz ki sallallahu Allah'ın salatı. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ali'nin alinin de üzerine olsun diyoruz. Peki ali ne? Bir kişinin ali aile halkı akrabalık ve benzeri sağlam bir bağ ile kendisiyle bağlantılı olan kimselerdir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in âli ile kimi zaman kendilerine zekat verbenin Haram olduğu kimseler kastedilir ki bunlar haşim Haşimoğulları ve Mutlalip oğullarıdır. Kimi Hı. zamanda dini üzere ona tabi olan herkes kastedilir. Yani. Şimdi dini olarak e, şimdi burada aslında tabiri caizli şialara diğer Şimdi Ali kelimesinden bazen yakın akrabalar kastedilir. Yakınlar kastedilir. Bazen de o kişinin bazen de eshabı kastedilir. Mesela dersin ki işte Ali işte, Yılmaz dersin. Yani Yılmaz'ın Ehli, yani ailesi yakınları. Evet. Veya bazen Ali Yılmaz dersin, onunla ne kastedersin arkadaşları. Şimdi Şialar diyor ki, bakın lastere mesela Ali kelimesi falan var. Evet. O zaman sizin işte eshabına salat getiriyorsunuz. Veya Ali kelimesi e siz mesela, mesela teşebbülden sonra Allah'ıma sallallahu ala Muhammed'in ve Ali Muhammed kema sallallahu ala ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bak şimdi Ali kelimeleri geçiyor. E diyor ki siz Ali ile Biz de diyoruz ki Ali ile bile Ali kelimesi hem Herkesef. E, Herkesef. Akra, yakın akrabalara delalet eder hem de, hem de arkadaşlar. arkadaşlara delalet eder. Bunun delili ne? Bu vermiş mi bilmiyorum. Bir sonraki sayfaya bakayım. Tamam. Yok. Bu de, bu, de yok, yok. Yok yok. Yok şimdi bu vermemiş. Kur'an'da ne diyor? Ali Firavun. Firavun Fir hanedandan bahsederken ne diyor hep Allah? Ali Firavun. Bilmiyorum. Fir Fir evet. Firavun ahalisi. Firavun mahali, firavun arkadaşları eser. Hep ne kelimesini kullanıyor Allah evet. Kur'an'da? Ali firavun. Demek, al kastederken sadece yakın akrabalar evet. kastedilmiyor Evet. Al, al in asl, asıl şekli ehildir. Evet. Al kelimesinin asıl ehil demek. Ehil. Evet. evet. Heini yer ve getirilmiştir. Evet. İki hemzeye arka arkaya gelince ikinci hemzeye elife dönüştürülmüştür. Bir daha oku. Al. Al'in asıl şekli ehildir. Ehl'dir. Al kelimesi aslında ehl'dir. Evet. evet. H'nin yerine hemze getirilmiştir. Evet. Yani al H'nin yerine hemze getirilmiştir. Yani evet. bu ehlündeki H var ya. Evet. Onun yerine hemze getirilmiştir. Ne olmuş? E El olmuş. Evet. gibi evet. Evet. Sonra iki hemze yan yana gelince ne olmuş? İkinci hemze elfe, Elif'e dönüşmüştür. Madem iki hemze yan yana gelmiş Arapça'da hoş değil. Elif'e dönülmüş. Evet. evet. Bunun küçültme ismi değil. Oraya... Elif'e dönüşmüş. Yani o e El- Olmuş ya, el olmuş, uzatılmış. Elife el evet. dönüşünce uzatma olmuş. Orada evet, el evet. çıkmış. Evet, tamam mı? Bunun küçültme ismi uhel ya da Uhayl diye getirilir. Evet. O bakımdan ancak çoğu zaman şeref ifade eden hususlar hakkında kullanılır. Evet. Mesela hacamat yapanın ali ya da dokumacının ali denilmez. Şimdi bunlara girmeyelim. Bunlar Yine, ama şimdi dinleyenler var. Mesela Arapça okuyanlar var ilm-ıslahları dikkat edenler var. Onların bilmesi bakımından yine kısaca anlatayım. Çok anlaşılması önemli değil. Diyor ki burada al ehildir aslı. Buradaki he elife dönmüştür. O yüzden al diye okunmuştur. Tamam mı? Evet. Bunun ismi tasgir olayları var. Mesela Ahmet Ahmetçik. Mesela cündün ne demek asker? Cüneyt evet. askercik. Türkçe'de mesela cüneyt ismi var askercik. Evet. Mesela Cund. Cüneyt. Tamam Mesela işte mesela Şeyh Hüseyin'in ismi. Asıl nedir? Osman. Evet. Ne yapmış? Useymin. Osmancık. Evet. Şimdi küçültme ismi buna denir. Şimdi burada alim küçültme ismi Uheil. Tamam mı? Yani al, alıcık, Yani aile, ailecik. Ashab, ashabçık gibi. Tamam <gülüyor> mı? Bunu anlatıyor. Evet. İşte o yüzden diyor ki biz ismi Tashir'e bunu çevirdiğimiz zaman oradaki he gündeme geliyor. Bak Ale, Uheil dedin. Evet. Anlıyoruz ki oradaki aildeki uzatmanın aslının he olduğu buradan ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada ilmi şeyler var. Evet. Tamam mı? Biraz Arapça Arapça'da ilerle inşallah. Bunları daha iyi anlayacaksın. Tamam Ondan sonra Al kelimesi ancak böyle şerefli şeylerde kullanılır. Mesela demezsin çöpçünün âli denmez mesela pek misalen sanki buna işaret ediyor Arapli edebiyatında. Veya ne bileyim e, işte e, işte mesela mesela dilenenin Ali denmez. Mesela önemli işlerde kullanılır. Bu tabi Arapların kullanış şekli. Tam böyle edebiyatta yoksa hani bunun dinde bir yeri yok zaten anlatabiliyor muyum? Dersin ki mesela alül ne diyor işte? Hacımatçı'da eriyordu. İşte Hacım iskâh ve âlül hicam hiç e mesela hacamat yapanın dokumacının ehliveren yani mesleği yüksekmiş gibi. Devam. Evet. <gülüyor> tamam, evet. Asapla kasıt ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleridir. Evet. Hayatta iken Müminler. Şimdi orada âlihi ve sahbiye geçti. O zaman âlihi tek başına kullanıldığı zaman neyi ifade eder? Aile, aile ve eshabı. Evet. Peki âli ve ashab yan yana kullanıldığı zaman âl heh âl kimi has? Bebelik. Aileye aile. has kılabilir evet. dersin veya eshab Ashab arkadaşları Arkadaşlar. Veya şöyle de dersin. E, burada eshab iki kere zikredilmiştir. Bir umumun içine dahil olmuştur. Bir husus olarak Tehkik zikredilmiştir. Yani demiştir ki alihi ne demek? Eshab. Ailesine ve eshabına olsun. Sonra bir daha eshabi zikretmiş. Tehkit var Böyle de anlaşılabilir. daha. Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış ve bu hal üzere ölmüş olarak herkese evet. sahabe denilmiş. Bak o zaman sahabenin manasında hayatta iken karşılaşmış. Evet. Ölürken karşılaşan olmaz. Mesela bir insan rüyada karşılaştı. Mümin olan, mümin bu kişi. E, mümin olarak da öldü. Resulullah'la da rüyada karşılaştı. Buna sahabe denmez. Evet. O yüzden hayatta lafı gelmiştir. Başka bir daha o kainı laf etmişim Hayattayken mümin olarak onunla karşılaşmış. Diyelim ki bir insan ha, hayatta ve... onunla karşılaştı Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi. Evet. Kafirler. Değil mi? Bunlar ne yaptı? Karşılaştı. Bunlara sahabe denir mi? Denmez. Neden? Mümin şartı var. O yüzden evet. bir hayatta olacaksın. İki mümin olacaksın. 3 devam et. Ve bu hal üzere ölmüş ha, bu hal için. üzere öldü. Birisi iman etti Resulullah'a, gördü hayatında sonra Mürted oldu, kafir oldu. Buna da nedenmez sahibi. Sahabe. O zaman ne olacak? Bir, onu görecek. Evet. Nerede görecek? Karşılaşacak. Yani, karşılaşacak. Hayatta, hayatta. hayatta karşılaşacak. Rüyada değil. Evet. İki, gerçek, gerçek. mümin olacak. Evet. Evet. Kafir olursa olmaz. Üç, bunun üzerine ölecek. Evet. Sahabe bu demek. Devam. Selamın anlamı. Selam, mastar bir isimdir. Evet. Selleme, teslimenden alınmış Masdar bir evet. isimdir. mı evet. her bir şeyde, şeyden selam verilen kimse için esenlik olmasını istemek O ne zaman yok. diyoruz ki Allahu salli ala Muhammed. Evet. ve ala alihi ve sellem teslimen meziden ve sellem. İşte bu sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz evet. ya buradaki sellem onu anlatmak istiyor. Selamet sellemden alınmış. Selleme teslimen. Tamam? Evet. Onun ismi mastarıdır. Evet. Peki biz Allahu salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem. Sellem dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Selam neymiş? Selametten alınmış. Neymiş selam. o? Okumak bakayım manazı. Selam Master bir isimdir. Hoşlanmayan her bir şeyden selam verilen kimse için esenlikte olmasını istemek demektir. Ha. O zaman e, biz ne demiş oluyoruz? Allah'ım Muhammed'e salat eyle. Evet. Yani onu meleklerin yanında öv. Evet. Başka? Allah'ım onu her türlü ayıplardan, kötü olayım. şeylerden, her hoşlanmayan, kötü şey. çirkin şeylerden onu uzak verilir. Selleme olur. o demek. Evet. Selleme. Esenlikte evet. evet. Es selam yüce Allah'ın isimlerindendir. Evet. Her türlü kusurlardan bu eksiklikten... Allah isimlerinden bir tanesine selam. Evet. Selamul müminul muhaiminul azizul celal, cebel, mutekebbir. Bak saydı evet. isimleri. Bir tanesi selam. Neymiş selamın manası? Her evet, türlü kusur ve eksiklikler uzak olmak demektir. Her türlü kusur. O zaman Allah her türlü kusur ve kusurluktan eksiklikten uzakmış. Uzakmış. Evet. Yahut da ahirette mümin kullarına selam verecektir anlamındadır. Ha. Bundan sonra İbn Teymiye tekrar. Ha. İmdi bu risale Kıyametin çok hocam. tamam. Küçük bir yer var orayı, tercüme etmemiş. Tamam, burada duruyordu inşallah. Durum. Bundan sonrası artık Mukaddime ne yaptı? Elhamdülillah, bitirdik. Bugün 13. dersimiz, değil evet. mi? Mukaddime bitti artık. Bundan sonra artık akideye iyice girişiyor. Ama diyor. Hı hı. Ve hâzâ i'tikâdül fırkâtın nâciye. Bu, fırkâtın nâciye'nin itikadıdır. Ama بعدu fehaza i'tiqadul firqati en-naciyati el-mansurati ila qiyamis sa'ah ehlis cemaat. Tamam. Bu şey bu mensur olan, yardım olunmuş olan, kıyamet saatine kadar mensur olan, yardım olunmuş olan ehli sünnet vel cemaat olan fırkatın naciye'nin akidesidir diye giriş yapıyor ve artık akideye giriyor. Bundan sonraki derslerde işte bu dersin başında da bu olayları anlattım ya Türkiye'de bu Kevseri mefsere vesaire. İşte onu da göz önüne alarak bundan sonrasını özellikle çok daha dikkatli Çünkü artık bundan Şu sonra akideye giriş yapacağız. mesellere daha geniş tutacağız. Daha ince eleyip sık dokunmaya çalışacağız. Meseleleri daha çok tahkik etmeye çalışacağız. Alimlerimizin isşadıyla, şey. keramıyla. Teslimen Meziden niye çevirmedi? Evet, Çünkü ki Meziden sıfat, teslimenin sıfatıdır. O da zadenin ismi mefhulüdür, muteaddidir takdiri de meziden fiyhidir. Bu Türkçe'de kimseye bir faydası olmaz. Ha ilmi şeyler var içinde. Tabii. Bu, bu il, Bazı ilmi ifadeler şey yapıyor ama Türkçe'de pek yaramayacağı için beşler yarısını çevirmemiş. Allah razı olsun, Allah razı olsun. yani. E, çevrilse de olurdu belki ama pek bir faydası olacağını zannetmiyorum. Ya i̇şte burada meziden teslimenin sıfatıdır. O da ismi mefhulludur. Zadenin isim mefhulludur. O da mutaaddidir. Mutaaddi olduğu zaman bunun genişletilmiş hali, takdiri hali meziden fiyhidir demek. Yani onda ziyade olsun Allah'ın selamına manasında. İnşallah burada yarın günlerden ne? Ya pazartesi, yani. pazartesi. Başlayalım mı yarın? Tabii. Yarın, yarın inşallah e, ne dedik? Fıkıhla? Fıkıhla şey, akide akide. E, dersimiz var. Akideden müfiyet fi muhimmat tevhidi işleyeceğiz inşallah. Onları da tabii hepsini kasede yani hepsini Çekacağız. yükleyeceğiz. çekeceğiz inşallah. i̇nşallah Bayağı uzadı. Bir saat 46 dakika. Bundan önce de yarım saat yaptık. İki, iki, iki, iki saat 16. 2 saat 16 dakika falan, değil mi? 2.5. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allahu alem ve sallallahu ve sellem ve ala alü,